Ve Murat Can Tombil. İklim İçin programına hoş geldiniz. Ben Ömer Madra. Ben Yüca Sönmez. Can yok bugün ve destekçimiz Hande Pake'ye de çok teşekkür ederiz. Bugünkü iklim içinde Gökşen Şahin'le programcı dostumuz Gökşen Şahin'le bağlantı kurduk. Şimdi KOP 24ü izliyor Katolice'den, Polonya'dan. Ondan önce bir dakikalık yalnız şeyi de dinleyelim. Bugünkü KOP'ta dün Greta Thunberg'e'nin. Yaptığı konuşmadan bir bölümünü yani her zaman umut olsun diyoruz. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz ama bence umut olmadan da bir şey yapmamamız için yani umut olmazsa bir şey yapmamamız için bir bahane olmaz. Elbette umuda ihtiyacımız var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylemdir diyor. Çünkü harekete geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut aramak yerine eyleme bakmalıyız. Ancak o zaman gelir umut diye bir konuşması vardı. Azıcık ona bakalım. I think that we today are very we care very much. We say all the time we have to have hope. If there's no hope that we can, can't do anything. But I think that even if there is no hope we have to do something that is not having hope is not an excuse for not doing anything. Uh, of course we need hope but The one thing we need more than hope is action. Because once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, we should look for action. And then, only then, hope will come. Merhaba, Merhaba, Merhaba. Evet. E, yani işte Greta Thunberg'e e, bir kulak verdik. Umut meselesi ancak eylemle olur diyoruz. Nasıl gidiyor e, Katolice'deki eylemler? E, şimdi bence baştan başlamak daha doğru olur. Şimdi neden bu kop daha önemli diye başlayalım. Ondan sonra evet. isterseniz bu Belçika'daki büyük eylemler ve bu hafta sonu e, Polonya'da yapılacak eylemler ve diğer yerine bakalım. Bu kop neden önemli? Çünkü ilk defa bilim insanları bu kadar net bir şey söylediler politikacılara. Bu Ekim ayında yayınlanan IPCC'li e, kriyotelsisimde bir buçuk derece raporuyla önümüzde 12 yıl kaldı. Eğer bir şey yaparsınız yaparsınız, yoksa bunun sorumlusu sizsiniz dediler politikacılara. Dolayısıyla bu bu bu seneki ikimiz akrayilerine gelen politikacıların üzerine ekstra bir yük ve sorumluluk ekledi. Ee, Avrupa Birliği örnek olabilmek için bir e, 2050'e kadar e, sıfır karbon ekonomisi kurmak gibi bir uzun dönem stratejisi geliştirdi buraya gelmeden önce onu tartışmaya açtı e, Hı -hı. ülkeler arasında. Bunun dışında G20 ülkeleri G19 olarak bu Paris anlaşmasını uygulamak için çok e, ellerinden geleni yapacaklarını tekrar söylediler. Dolayısıyla. Ee, bir nevi biz durumun önemini anlamaya başlıyoruz sinyalleriyle başladı. Kop. Bu iyi bir şey. Ama bu bu konun başarılı geçeceği anlamına gelmiyor. Bu koptan beklenenler e, öncelikle bu Paris anlaşması gözümüzü çerçeve anlaşması nasıl hayata geçireceğine dair bir kurallar kitabı oluşturulması gerekiyor. O kurallar kitabı da bu toplantının sonunda, bu 15 gün sonunda her yani Şeffaf, açık, kapsayıcı ve tüm ülkelere aynı şekilde uygulanır şekilde oluşması gerekiyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu çok kritik bir konu, çok te teknik bir konu. Dolayısıyla hem teknik hem de politik bir e, karar alma gücünün bir, olmasını gerektiriyor. Bu müzakerelerin en büyük kısmını oluşturuyor. Bunun yanı sıra e, 2020 yılında Paris Anlaşması biliyorsunuz 5 senelik bir... E, Re revizyon getirdi. Gözden geçirme sistemi getirdi. 2020'de mevcut hedeflerini yeniden, yeniden göndermeleri ya da revize edip yukarıya çekmeleri gerekiyor. Bu da bir başka konu. Ee, dünkü yeni e Milletler Genel Sekreteri Guterres konuşmasında 2019 yılının Eylül'ünde bir büyük New York'ta zirve yapacağını ve e bütün ülkelerden yeni ve yükseltilmiş hedefler beklediğini e, yavaş yavaş söylemeye başladı burada. Dolayısıyla e, artık yavaş yavaş bir, bir oluşmaya başlayan politik dinamik var. İnsanlar artık bundan kaçamayacaklarını anladılar. Zengin ülkeler bile Kaliforniya'daki yangınlardan sonra Avrupa Birliği bu yazın yaşadığı kuraklık, yangın ve e, e, sıcak hava dalgalarından sonra artık İşin ne kadar ciddi olduğunu ve bilim insanlarının şaka yapmadığını anlamış durumdalar. Ee, bununla beraber sadece bu durumu anlayan ve harekete geçenler tabii ki yavaş yavaş daha doğrusu böyle bir e, dinamik oluşturmaya başlayanlar politikacılar değil. Bunu ittiren çok da büyük bir kitle hareketi var arkasında. Ee, ben buraya gelmiş bulunmuştum ama aslında yaşadığım yerde Brüksel'de e, bu hafta sonu 65 bin kişilik bir eylem oldu. Brüksel tarihinin en büyük Belçika tarihinin en büyük ikinci eylemiydi. Şimdiye kadar daha ön, yani yapılmış en büyük iklim eylemiydi tarihte. Ve 65 bin kişiyi Brüksel'de toplayabilmek için şey, diğer şehirlerde insanlar trenlerle geldi. Toplu ulaşım dava yapıldı bir gün için. Aynı zamanda bence bu hani New York'ta 2014'teki büyük yürüyüş zamanında da olmuştu. Öğretmenler öğrencilerini mobilize ettiler. Yani onlara bu sizin geleceğinizle ilgili bir konu ve temiz lazım. Ailelerinizi de alıp dediler. Dolayısıyla çok fazla insanın sokağa çıkıp e, aslında bu koptan, politikacılardan ve e, kendilerinden nasıl bir değişim istediklerini göstermelerini sağladı. Bununla beraber e, önümüzdeki hafta sonunda Polonya'da, Katowice'de Müzakerelerin ortasındaki hafta sonu 8'inde burada bir büyük yürüyüş olacak. O da geleneksel zaten evet. değil mi Gökşen? Her ikinci evet. hafta sonunda daima bu yapılıyordu. Her zaman imkanda bulunamıyordu işte Fransa'da. Paris'te maalesef o terör yüzünden de sık yönetim vardı. Ona rağmen yapılmıştı ve etkileyiciydi bence ama bu sefer daha da yüksek olabilir. Özellikle bütün kıtalardaki Eylemcilerin çok sayıda senin söylediğin gibi işte Brüksel'de yani Belçika'da tarihin gördüğü en büyük yürüyüşlerden biri oldu hatta eylemcilerden bir tanesi şey demiş yani <gülüyor> e, fotoğraflar ve videolar hakkını veremiyor çünkü ya, yer, bir saat boyunca yürüdük ancak 200 metre ilerleyebildik o kadar kalabalıktı diyor mesela. Evet yani 65 bin bu arada polis rakamı. Evet. <gülüyor> bu polis rakamının hani, her zaman gerçekten az olması durumu Avrupa'da da var. Dolayısıyla evet. herkes onu Hı -hı. söylüyor 65 bin polis rakamı onu, onu göz önünde bulundurun diye. Ee, tabii, onun dışında eylemciler 75 bin ile 100 bin arasında rakam veriyorlar. Bu evet. çok büyük bir sayı. Bu hafta sonu Katalice'de olacak yürüyüş de tek yürüyüş değil. Onun yanı sıra e, benim gördüğüm Avrupa'da sadece 14 ülkede 160'ın üzerinde başka yürüyüş de olacak. Ben bir şey merak ediyorum e, Gökşen. Şimdi bu, paralel bir şekilde bir yandan da Arjantin'de bir g 20 zirvesi oluyor ve liderler oradalar. Tabii. E, <gülüyor> On, o, oradaki zirve öncesinde çıkan mesajlar ise aslında bu iklim konusunu sulandırmaya çok meyilli olduğu yönünde liderlerin. Özellikle Arjantin Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan kömür endüstrisini savunan ülkeleri göz önüne alan raporlar falan da bunu gösteriyor. Yani politikacılar aslında çok da e, durumu değiştirmek yönünde bir eğilim içinde gözlenmiyor. Bu arada da Avrupa'da dünyanın çeşitli yerlerinde... mevcut politikalara karşı siyasi eylemler de e, yapıyor insanlar sokağa çıkıyor. Hı hı. Bir yandan da e, şu anda gündemimizde olduğu üzere dünyanın her yerinde iklim eylemleri yapılıyor. Avustralya'da ve Avustralya'da evet. Burada e, politikacıların bu iki yüzlü tavırları e, insanların üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Yani halen politikacılardan mı talep ediliyor Avrupa'da da, da değişim yoksa artık biz bu işi ele aldık? Bu değişimi e, biz yapacağız diyor mu çocuklar gibi orada da insanlar? E, şimdi bence ikisi de var. Çünkü bakarsak bir yandan e, öyle bir, yani bahsettiğimiz bir şey öyle bir, hani şey, şey değil, biz bütün şu an var olan medeniyetimizi fosil yakıtlar üzerine kurduk ve buraya kadar geldik. Şu an artık bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla daha önce insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir Kolektif karar almaktan ve kolektif değişim yaratmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu çok büyük bir ölçekte değişim. Bunu ne insanlar tek başına başarabilir, ne de politikacılar tek başına başarabilir. Dolayısıyla aslında e, hepimiz hani bu iklim hareketinin meşhur sloganı var ya her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var diye. O aslında çok doğru bir şey. Dolayısıyla herkese ihtiyacımız var. Kabandan bir değişim başladı, insanların bir değişim başlattığını görüyoruz. Yani Avrupa'da özellikle e, yaşam tarzı olarak insanların e, ciddi ölçekte değişiklik yaptıklarını görüyoruz. Yani e, çok basit bir örnek. Ofise yiyecek götürürken, ekmek arasında sandviç götürürken, hiç kimse artık neredeyse plastik poşet kullanmıyor. Bezden evde diktikleri kendi poşeti kullanıyorlar. <gülüyor> Bunun gibi basit ama Ee, çok az insan araba kullanıyor. Topu taşıma gelişmiş durumda. Bunun gibi aslında insan hayatına yönelik basit değişimler başladı. Ama bunun yanı sıra bunlar tek başına durumu kurtarmaya yetmeyecek. Yani bizim ciddi büyük ölçekte e, politik karar almalara ihtiyacımız var. Yani terlik santralleri kapatmamız lazım. Bunu tek başına insanlar yapamayacak. Dolayısıyla orada da politikacılara ihtiyacımız var. Ama ne politikacılar anladın, bu da bu hiç yapamayacak hareketleri... gözüküyor. Yani hiç yapmak istemiyor evet, evet. gözüküyorlar. Dolayısıyla oradaki insanların biraz inisiyatifi ele alıp almadığını merak ediyorum. Politikacılar örneğin işte Macron'dan tut Almanya'ya kadar, Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar politikacılara kalsa gayet keyifleri yerinde. Mevcut durum devam edecek. Dünyanın gerçekleri onları çok fazla ilgilendirmiyor. Kendi aralarındaki gerçeklere daha fazla takılmış durumdalar. Dolayısıyla yani Bu değişim politikacılardan mı talep ediliyor yoksa artık insanlar yavaş yavaş e, bu işteki inisiyatifi ele alıyor mu Avrupa'da? Gerçekten merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yoksa politikacılar evet, pek yani, değişmeyecek yani ve bütün Avrupa'da evet, da sağ Avrupa'da... iktidar yükseliyor zaten. Evet yani Avrupa'da insanlar kendileri bu değişimi ele alıyorlar. Ama bence öbür taraftan bu iklim değişikliği konusu artık herkesin... Ee, gündeminde ön sıralara geldi. Hani şimdi az önce söylediğim gibi şey yapıyorum, sahipti daha yükseliyor. Ama bakarsak e, örneğin İskandinav ülkelerde sahipti diyorum, bütün söylemi iklim üzerine kuruluydu Hı -hı. ve kim daha çok iklim değişikliği konusunda bir şeyler vaat ettiyse onlar seçildi. Hı -hı. Evet, yeşillerde de, de Dolayısıyla yani. bu iklim değişik iklim değişikliği artık hani. E, Bence hani 10 sene ya da 20 sene önce gelmemiz gereken noktaya geldi şu an. İnsanlar bunu kabul etti ve harekete geçip bir şeyler yapmaları, yapmaları gerektiğini anladılar. Bazı ülkelerde üst düzeylerde oturan insanlar, politikacılar diyelim, daha yavaş hareket ediyorlar. Bazı ülkelerde daha hızlı hareket ediyorlar. Ama benim ve hani bu, bu tabii ki kendi tabanlarından, kendi ülkelerindeki insanlardan gelen baskı ile ilgili. bir yandan da. Ne kadar çok işte Almanya'dan evet. eylemlerden örnek verelim. Almanya'daki bu kömür komisyonu var biliyorsunuz. Almanya'nın kömürden tamamen çıkması ile ilgili bir plan yapması gerekiyordu ve bunu aralıkta teslim etmesi gerekiyordu. Ama öte bu yandan komisyon, da raporu, en büyük kömür ocağını açtılar. Evet, raporu Şubat'a kadar geciktirdi ve bu hafta sonu Almanya'da geçtiğimiz hafta sonu Belçika ile aynı anda Almanya'da en az 3 e, yerde çok büyük yürüyüşler yapıldı. Hmm. Her yerde en az 20 bin kişilik. Dolayısıyla hani e, o karar alıcılar kendileri bağımsız gidemiyorlar artık. Eskiden biraz öyleydi. Hani iklim meclisiyle ilgili bir şey yapacağız diye koplara gelip konuşup sonra ülkelerine gidip istedikleri gibi davranabiliyorlar. Artık öyle değil. Bu raporun gecikmesi bile bir gün içinde Almanya'da 80 bin kişiyi sokağa dökildi. Bunun gibi artık daha fazla insan bununla ilgili harekete geçilmesini istiyor. Daha fazla insan üzüyor ne olduğunu. Çünkü çok daha fazla insan etkileniyor iklim değişikliğinden. Evet. Yani Söyücü sözler bunlar. Evet. Bu durumda alın da işte Greta'nın söyledikleri de çok anlam kazanıyor. Yani Yücel'in söylediğine de bir cevap olabilir. Yani sizden size yalvarmaya gelmedik. Biz... E varoluşsal bir tehdit karşısında bu çılgınlığı sürdürecek zamanımız da yok ve biz liderler hoşlansın ya da hoşlanmasın ayaklanacağız diyor umut da eylemle gelir diyor. Evet yani zaten hani bu extinction rebellion'ını ben de gördüğümüz bu hani ee, benim diyebileceğim şey bu bizim watchdog dediğimiz hani neler olup bittiğini izleyen insan sayısı iklim değişikliği işte politikaları ile ilgili çok arttı. Evet. Artık gerçekten binlerce insan ve hani gazetelere baktığımızda da ben eskiden bir 10 sene önce 15 sene önce geçtim, değişikliğiyle ilgili bir konu pek ilk sayfanın ana başlığı olmazdı. Artık büyük ülkelerde bu oluyor. İlk defa örneğin bu yaz bütün Avrupa'daki ana akım medyada yaşanan e, kuraklık, yangınlar ve e, ve bu sıcak hava dalgaları doğrudan iklim değişikliği ile ilgilendirildi ve bunların hepsi mevcut iklim politikalarının zayıflığıyla ilgilendirildi. Dolayısıyla artık kaçacak yer kalmadı diyelim. Artık harekete geçmeleri gerekiyor çünkü onları da izleyen çok fazla insanlar ve bir şey yapmadıkları zaman o insanlar gücü ellerinde tutuyorlar çünkü onlar oy veriyorlar. Evet, çok Gökşen burada biraz da geç başladık programı ama. Burada bitirmek zorundayız ama sen Katolik'e de devam ediyorsun herhalde. Zaman evet. zaman bağlantı yapmak üzere. Gelişmeleri ve... De gelişmeleri devam takip devam etmeye. De. Özellikle de gelecek hafta sonundaki eylemin raporlarını herhalde alacağız. Biz burada sabırsızlık içinde beklerken. Umarım bize umut aşılamaya devam edeceksin Gökşen. <gülüyor> <gülüyor> Söylediğin şeyler gerçekten... Umarım. Moralimizi düzelten şeyler, bakmaz şey sorduğumuza, böyle şeytanın avukatlığı yaptığımıza belki de duymak istediğimiz şeyler bunlar senden. Peki Gökşen, çok teşekkür ederiz. Ben Teşekkürler. teşekkür ederim, görüşmek üzere. kalın. Gökşen Şahinle beraberdik kendisi sivil toplum aktivistlerinden birisi uzun yıllardır açık gazetede açık hem açık radyoda hem de açık gazetede de programlar yapmış bir arkadaşımız yakından takip ediyoruz durumu ve takip etmeye de devam edeceğiz iklim için burada sona eriyor hepinize hoşçakalın diyoruz hoşçakalın.